sorum şu yaklaşık bir yıl önce babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Esas olsun. Sorum şuydu işte miras kısmında paylaşım kısmında dini kurallardan ziyade normal kanunların uygun olarak bölündü. Hı hı. Benim esas sormak istediğim konu da şu. Kız kardeşim var. Kız kardeşimin düğününü yapma görevi erkek kardeş olarak hani bana mı düşer yoksa annem var anneme mi düşer bunu sormak istiyorum. Evet peki o miras taksiminde bütün pay sahipleri buna rıza gösterdiler mi? Ee, yani benim halde... Siz gösterdiniz de, mi Halil Bey? Yok ben razı gelmedim. Ben dedim ki hani böyle uygun değildi dedim. ben Hani şöyle dedim hani bunun İslami hani uygun olanı budur. Ama siz illa ki devletin kurallarına göre olsun derseniz dedim. Hani arada bir husumet çıkmaması için dedim ki tamam madem öyleyse öyle evet. olsun dedim. Ve ondan sonrasını sormak istiyorum yani. Tamam. Anladım. Teşekkür ederiz. hem razı olmuşlar yani. <gülüyor> Aslında razı olmamış. Maalesef ha. ülkemizde Müslümanların kahir ekseriyeti miras konusunda Kur'an'ın dediklerini hiç esas almıyor. Bak ibadetle de ilgili hususlara evlenme boşanmayla ilgili hususlara Mesela oruçla ilgili hususlara hududullah dendiği gibi mirasla ilgili hususlara da hududullah deniyor. Yani e, Kur'an'ın koyduğu kurallara uymak, mirasla ilgili olanlara da uymak ibadettir. Burada Halil Bey razı olmadıysa e, kız kardeşleri biraz fazla almış demektir. Halil Bey haklarını helal etmezse karşı tarafta o fazla aldıkları yani e, Kur'an'ın öngördüğü e, şeyden çünkü ne kadar kaç tane kız kardeşi var öğrenmedik ama ikili birle almaları lazım. Yani erkeğin kaç erkek, kaç kız onu bilmiyoruz. Erkeğin kızın aldığının bir katı fazla alması lazım. E, dolayısıyla e, o karşı kız tarafı eğer biz Kur'an falan dinlemiyoruz canım devletin öngörü ne diyorsa Allah korusun iman noktayı nazarından tehlikeli bir şey olur. Hmm. Kur'an mirasını, Kur'an'ın mirasla ilgili hükümlerini kabul etmemiş olur. Bu imanla bağdaşmaz. Ee, yani günah olmasında zarar da şüphe yok da büyük günah da. Evet. Bir de iman noktayı nazarından da tehlikeli yani. Yani ötesinde. Şey reddetmeye kadar gidiyor değil mi? E tabii yani inkar ediyor yani kabul etmiyor yani beğenmiyor. Yok kardeşim diyor ben devlet ne diyorsa onu istiyorum diyor. Boş yoru Kur'an'ı eskiden kalmış diyor mesela. O zaman işte onun, onun Müslümanlığından bahsetmek biraz zor. Şimdi ben kız kardeşimle evlenme sorumluluğu bana mı ait? Annem Annesine mi? Annesinin parası varsa annesine ait. Bak işte miras da mesela erkek niye fazla alıyor? Mesela sorumluluğu fazladır. Tabii değil mi? bak annesine bakmakla yükümlü olan erkek birinci derecede. Kız kardeşi muhtaçsa ona bakmakta abisine ait, kardeşine ait. Ama şimdi bu şekilde ama, hak gasp evet. edildiği zaman da içinden gelmiyor. E, tabii içinden gelmiyor. Belki muhtemelen. E, tabii annesinin mal varlığı var mı yok mu bilmiyorum. E, varsa birinci dereceden annesi sorunu tabii onun evlenmesi ama bir kardeş olarak da o da kız kardeşinin evlenmesine destek olmalı, yardımcı olmalı. Evet. Yani hiç annesinin hiçbir şey yoksa, yani annesinin delim ki hiçbir mal varlığı yok, bir borç parası yok. Babası ölmüş işte maaşla bırakmamış. Hani emeklilik falan varsa bırakıyor, bırakmamış. Yani annesini fakir bir insan düşünelim. Bu Halil Bey'in de mal varlığı var. Kardeşi evlenecek. E, düğün masraflarını işte kız tarafında da masraf oluyor. Kim karşılayacak? E, kızımız da çalışmıyorsa mesela. İşte o, o zaman dinen de kardeşin. işte abisi olsun işte küçük kardeş olsun. imkanı varsa onun görevi oluyor artık. Evet.